Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk Merhaba. Merhabalar şimdi yeni bir programda Dünya Mirası Adalar da sizlerle beraberiz bugün bir süredir olduğu gibi bu son yapılan adına imar barışı denen hukuki düzenlemeyi ne kadar hukuki olduğu şüpheli ama hukuka uygun olduğu şüpheli ama o düzenlemeyi görüşeceğiz konuğumuz İstanbul Mimarlar Odası avukatı Berna Çelik kendisi Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ankara Barosu'da avukatlık stajından sonra e, Mimarlar Odası Genel Merkezi'nde avukatlığa başlamış. 2 yıldır da İstanbul Mimarlar Odası avukatlığını yürütüyor. Berna Hanım'ın imar, koruma, çevre konularında açtığı çok sayıda ve kazandığı tabi çok sayıda dava var. Ee, özellikle e, kültür varlıklarının korunmasına ilişkin konularda çalışıyor ve e, bu alanlarda hazırlanan e, ihale yönetmeliklerinden ilke kararlarına e, düzenlemeleri hepsine ilişkin konularda e, çalışmaları dolayısıyla ileri bilgi sahibi. Şimdi bugün biz e, yeniden geçen hafta olduğu gibi bu konuya dönerken ...kendisinden ilk önce bir genel değerlendirmesini... ...rica ediyoruz... ...geçen hafta... İcal, İcal İcal ...Hocayla bahad, evet. konuşmuştuk... ...daha ziyade... Evet. ...kültür varlıklarının korunması... ...bağlamında... ...bu yeni... işte ...bu imar barışı denen... ...düzenlemenin etkilerini konuşmuştuk... ...bugün için daha böyle bu konuya... ...hukuki açıdan... Evet. ...bakalım dedik... Ve Berna'nın aramızda olması çok güzel gerçekten. Çok deneyimli. 20 sene diyordun. 20 senedir bu konularla ilgili çalışıyorsunuz. Evet, evet. Evet yani hızlıca bir genel değerlendirme hakikaten alalım. Evet. Sonra da detaylarına girelim. Evet. Ee, i̇mar affı olarak gündemimize gelen bu yasa bildiğiniz gibi imar kanununun bir geçici maddesi aslında. Bugüne kadar onlarca imar affı kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunlarla ilgili söyleyeceğimiz özet olarak söyleyeceğimiz şudur ki çıkarılan hiçbir imar affı kanunu planlı kentleşme sağlıklı yapılaşma açısından olumlu sonuçları getirmemiştir. Bu imar affı kanununun daha öncekilerle karşılaştırmasını yapacak olursak bugüne kadar çıkarılan herhalde en kapsamlı İmar Affı Kanunu 1984 yılında e, İmar ve Gece Konu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak işlemlerle ilgili 2981 sayılı yasaydı. E, ayrı bir yasa olarak çıkarılmıştı. E, ve bu yasada e, İmar Affı ile ilgili hükümler çok detaylı bir şekilde düzenlenmişti. İmar e, İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesindeki bu imar affı düzenlemesi ise e, hiçbir zaman olumlamıyoruz ama e, bunların çok çok gerisinde bir düzenleme ve çok daha yıkıcı sonuçları olabilecek bir düzenleme. Sadece bir madde değil mi? Bir bu? maddede düzenlemeye Hı. çalışılıyor. Yani e, çok fazla belirsizlik var. Hukuki belirsizliği çok fazla. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin e, çeşitli kararlarında bu vurgulanır. E, yasalar e, sonuçları öngörülebilir olmalı. Yani e, faydalanacak olan kişiler e, o yasanın e, sonuçlarıyla ilgili bir öngörüde bulunabilmeli. Bundan yoksun olan bir yasa, hukuki belirsizlik içeren bir yasa, anayasaya uygun bir yasa değildir. Hı hı. En büyük eksiği bu yasanın en büyük eksiği bence çok fazla belirsizlik içeriyor olması. E, çok fazla e, soru e, sorulabilir. E, bu soruların cevabını, karşılığını bu yasada bulamıyoruz. E, uygulama esasları çıkarıldı hemen arkasından. E, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı birlikte e, hazırladılar. E, uygulama esaslarına baktığımızda yasanın hükümlerini açıklayan, yol gösteren e, detay içeren e, düzenlemeler içermediğini görüyoruz. Yani neredeyse yasanın tekrarı gibi. E, Çok mahkeme içiş çıkıyor yani. E, e, tabii ki çünkü hı hı. E, mülkiyet sorunları e, en başta bunlar çözülmediği sürece aslında bu yasadan faydalanacak olan kişiler bekleyen e, bence en büyük sıkıntı e, mülkiyet sorunları çözülmediğinde o koki uyuşmazlıklar çıkacak. Ee, çok fazla dava konusu olacaktır diye düşünüyorum. Yapı kayıt belgesi verilmesi esas olarak bunu düzenliyor. Yani ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenmesi. O ruhsat yerini tutuyor mu o belge? Ee, şimdi kullanımına ilişkin bir belge deniyor. Ee, yapı kullanma izin belgesi de bir yapının kullanımına izin verilmesi demektir. Yani bunu e, ruhsat işlemleri, yapı ruhsat işlemleri aslında hemen bunu belirtmek istiyorum. E, idarenin e, kolluk hizmetidir. Hı hı. Yani can ve mal güvenliğini ilgilendirdiği için yapı üretim süreci, e, kamu e, idareleri e, denetlemek ve bununla ilgili... E, izin belgelerini düzenlemek durumundadır. Hı hı. E, şimdi yapı kayıt belgesi verilecek olan yapılar, e, imar mevzuatına aykırı yapılar. Sadece imar mevzuatına değil, tabii ki birazdan bunları da belki konuşacağız. E, Birçok yasaya aykırılık e, söz konusu olabilir bu yapılarla ilgili. E, bu yapıların e, kullanımına izin veriliyor. Hı hı. E, ama e, meşrulaştırıyor diyoruz ama e, açıkçası fen ve sağlık kurallarına ya da depreme dayanıklılık yönünden e, herhangi bir sorumlulukla kabul etmiyor e, bir İda maddesinde Hı -hı. Evet, e, kamu e, kamunun böyle bir sorumluluğu olmalı aslında çünkü 99 depreminden sonra e, ruhsat verilmiş olan yapılardaki hasarlar nedeniyle e, yapı malikleri ...belediyeleri... E, tazminat davaları açmıştı. Hmm. Şimdi e, bu çok önemli. Bu, evet. bu e, burada nedense e, yapının sorumluluğunda yapının fen ve sanat kurallarına aykırılığı veya deprem nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarda devletin sorumlu olmayacağı düzenleniyor. Burada var o zaman, mı öyle bir şey? Var evet. tabii. Yasada ha, böyle bir düzenleme tabii. var. Evet. E, bu İdare her türlü eylem ve işleminden sorumludur. Yani... E, ya çünkü izin veriyor değil mi? Rusya i̇zin evet. veriyor, kullanabilirsin demek. diyor. Evet. En tehlikelisi usul ve esaslarda yapı türleri sayılırken hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller bunlarla ilgili de imar mevzuatına aykırı olmaları halinde yapı kayıt belgesi düzenleneceği hatta iş yeri açma izni verilebileceği düzenleniyor. Evet kadar büyük bir tehlike Ön, e, yangın güvenlik önlemlerinin alınmadığı hastanelerden hı hı. E, alışveriş e, merkezi alışveriş merkezlerini insanlar kullanacak e, ve bundan dolayı bir kullanım izni verecek e, idare Bakanlık e, fakat hiçbir sorumluluk kabul etmeyecek. Burada bir şey sorabilir miyim? Şimdi bir gayrimenkulün e, kafa kağıdı hı. tapusudur. Şimdi bu bir yapı kayıt belgesi Tapuya e, geçiriliyor şey mu, kaydediliyor mu, ne yapılıyor? E, yapı kayıt belgesi alan yapıların kat mülkiyeti tapusu alabilmeleri için bir takım e, işlemlerde tarif edilmiş. Hı hı. E, kendi mülkü üzerinde e, kaçak bir yapısı olan veya e, hazineye ait, hı hı. belediyeye ait araziler üzerinde. E, yapı yapmış olanlar e, satın alma işlemi de yapılabilir burada çünkü satışı da mümkün hazine arazileri satılabilecek hmm. e, örneğin dört katlı bir yapıya beşinci kat kaçak olarak çıkıldı e, kat mülkiyeti tapusu yok e, bunun kat mülkiyeti tapusuna geçebilmesi için diğer maliklerin e, izninin aranması gerekiyor. Bu, bu izinler alındıktan sonra ve yapı kayıt belgesi de var ise e, bir mimari proje e, yapının bağımsız bölümlerini gösteren, ortak alanlarını gösteren mimari projede hazırlanarak e, kat mülkiyeti tapusuna geçilebileceği düzenleniyor. Evet. Bağımsız bir yapı ise yani bir kişiye ait evet. e, böyle bir e, şey yapı kayıt belgesi aldı. Artık e, o şeyleriyle beraber yapılmış ekleriyle yani kanunsuz olarak yapılmış ekleriyle birlikte artık tapuya tescil edilebilecek o. Evet, bağımsız Hızla. bölüm tapusu alabilecek. Birden fazla malik varsa. O da o zaman kat mülkiyet evet. Evet. Yani yasal statü kazanmış olacak ve ee, üstelik de bu kazananın işte ne bileyim riski güvenli olup olmadığı bütün bunlar da ha, sahibine kalmak evet, üzere. Evet evet. Yani. Bir yandan kullanılmasına izin veriyor bir belge vererek Hı -hı. bunun karşılığında da bir bedel alarak Hı -hı. biliyorsunuz e, Ar arsanın emlak vergisi değeri ve e, binanın yapı yaklaşık maliyetinin değerinin toplamının yüzde üçü konutlarda ticari kullanımlarda yüzde beşi kadar bir bedel Hı -hı. ödenmesi karşılığında iyi e, para kazanacaklar yani e, başta e, evet, e, yani e, seçim öncesi çıkarılan bir e, hmm. yasa hmm. Şimdi daha önceki aflarda e, bu koruma altındaki e, alanlar hep dışarıda bırakılmış değil mi? evet 1981 sayılı hmm. e, 84 yılında çıkarılan İmar afı kanununda e, çok açık bir düzenleme var e, 2860 sayılı kültür varlıkları Kültürel tabiat varlıkların korunması kanunu e, uyarınca e, koruma altında olan alanlar e, Afkanın kapsamı dışında tutulmuş. Fakat bu kanunda e, aslında yasa yapma tekniği açısından da oldukça sorunlu bir e, düzenlemeyle bazı alanlar işaret ediliyor. Bildiğiniz gibi bazı çi kanununda e, sahil şeridi ve ön görünüm bölgesi e, onun da bir kısmı kroki ile belirlenen e, basından evet. takip ettiğimiz evet. kadarıyla altı mahalle dışında tutuluyor. E, tarihi Yarımada e, sit alanı biliyorsunuz ama tamamı değil. Yine kroki ile gösterilen kanun ikindeki kroki ile gösterilen e, alan. E, Af Kanunu kapsamı dışında bunun dışındaki bütün alanlarda... E, yapı kayıt belgesi ve kat mülkiyeti tapusu gibi işlemler bize zaten Bizim, bizim de e, bu konuyla bu kadar yakından ilgilenmemizin nedeni biliyorsunuz. Biz Dünya Mirası Adalar evet. diye bir grubuz ve adaların Dünya Mirası <gülüyor> pardon, olarak kalmasını istiyoruz. Dolayısıyla da e, adalar da e, en az Boğaz kadar, Boğaz Görünüm Bölgesi kadar, en az e, Sultanahmet ve civarı kadar e, korunması gereken bir kültür varlığı. Ya kültürel varlıklara sahip bir bölge. Burada istisnalar arasında adalar yok. Yani bu adaların bir anlamda yağmalanmasına imkan sağlayan bir düzenleme olarak görülüyor. Biz evet. de onun için bu işte bu kadar meşgulüz doğrusu. Evet. Sadece adalar değil. değil Birçok arkeolojik, öyle. kentsel evet. tarihisiz alanlarında. Bütün. Alanları. Evet. E, fakat... Bu anayasanın 63. maddesinde e, devleti e, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili önlemleri alma, bunlarla ilgili teşvik e, bir birtakım tedbirlerde bulunma ve buna ilişkin özel bir kanunla özel bir kanunla düzenleme yapma görevi verilmiş ve bu çerçevede de e, 2863 sayılı yasa çıkarılmış. Sadece e, kültür ve tabiat varlıkları değil... ...kıyıların korunması, ormanların... tarıma arazilerinin korunması... ...bunlar hep anayasada düzenlenmiş... E, ...hükümler. E, ve anayasanın bu hükümleri... ...uyarınca da çeşitli kanunlarda... E, ...yapılaşmayı... ...kısıtlayıcı, bu alanların... E, ...korunması için... E, ...yapılaşmayı kısıtlayıcı hükümler getirilmiş. Şimdi bir kanun düşünün ki... E, Herhalde şu anda 10.000'in 10 binin üzerinde yürürlükte olan e, kanun var. E, bir kanunun başka bir kanunun hükümlerini ortadan kaldırması ya da bertaraf edebilmesi için açıkça uygulanmayacağını işaret etmesi gerekiyor. E, Nasıl yani bu yani, sayılı? 6.306 sayılı. E, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun çıkarıldı biliyorsunuz. Hı. O kanunda e, 9-10 tane kanun sayılarak e, bunların içinde e, kıyı kanunu, mimar kanunu, kültür varlıklarının koruması kanunu da yer alıyordu. Bu kanunların uygulanmayacağına ilişkin bir madde hı. düzenlenmişti. Hı hı. Bunun e, anayasaya aykırılığı ileri sürüldü ve Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal etti. Hmm. Açıkça belirtilmiş olmasına rağmen bu kanunların uygulanmayacağı açık bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi iptal etti. Ee, geçici 16. maddede yani imarafı diye e, söz ettiğimiz bu e, yasa maddesinde böyle bir açık düzenleme de yok. Az önce de söylediğim gibi bazı alanlar işaret ediliyor. Bunların dışında her yerde uygulanacakmış gibi bir sonuç çıkarılıyor. Ee, eğer uygulanacaksa, e, bunun anayasada az önce bahsettiğim e, kültür varlıkları, ormanlar, kıyılar, e, tarım alanları, meralar, yaylalar, bunlarla ilgili e, çıkarılmış olan kanunlara aykırılık söz konusu olacak ve o kanunlardaki hükümlerin e, uygulanmaması gibi bir sonuç çık e, çıkacak ki bu hukuken mümkün değil. E, Anayasaya da aykırı olur e, ve bu nedenle de aslında Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması gerekiyor. Şehir ee, şey, e, planlamacıları odası evet, zannediyorum evet, düm başvurmuş. Evet, Mimarlar odası bugün. da e, böyle bir başvuruda bulunacak. Bildiğiniz gibi yasaların Anayasa Mahkemesi önüne e, götürülebilmesi hmm. e, ancak e, anayasada işte Cumhurbaşkanı Ana Muhalefet Partisi meclis e, üye tam sayısının beşte biri kadar milletvekilinin e, bu yola başvuru hakkı var. Bizler yani ilgililer ancak bir uygulama işlemiyle birlikte somut hmm. norm denetimi dediğimiz hmm. e, ilgili yargı makamını oluyor, e, evet. hmm. e, anayasaya aykırılığını ileri sürerek e, idare mahkemesinin veya danıştayın bunu kabul etmesiyle anayasa mahkemesinin önüne götürmesiyle bu e, inceleme sağlanabilecek. Anayasa hmm. mahkemesince bu denetim sağlanabilecek. Biz bunu çeşitli e, düzenlemelerde yaptık daha önce de. Kabul edin, e, etmesine bağlı danıştayın e, usul ve esaslar bir uygulama işlemi diye e, düşünülür. Çünkü aksi takdirde bir uygulamayı beklemek ya gibi herhangi evet, evet. evet. bir somut karşıyayız. uygulama ile de başvurulabilir ama biz e, çıkarılan usul ve esasların da e, yasanın bir uygulaması olduğunu e, düşünerek anayasa mahkemesi önüne götürülmesi talebiyle bu davayı açmayı planlıyoruz. Hı -hı. Yani şehir plancıları odasının açtığı davada muhtemelen Böyle. Aynı Böyle mantıktan. Aynen, aynen, tabii. Aynen. Daha evet. önce kabul ediyor. gördü bu. Tabi hani, tabi usul tab olarak usul bir engel ed. yok. Evet, evet. Peki şehir plancılar odasının bak bakabildiniz mi? Yani onların evet, argümanları da evet, herhalde evet, evet, benzer e, argümanlar e, olsa e, gerek. Yani e, genel olarak e, anayasanın 56. maddesinde e, devletin e, ...sağlıklı bir, e, bir çevrede e, yaşama hakkı ile ilgili vatandaşın bu hakkını korumaya yönelik e, bir ödevi var. Ona işaret ediliyor, edilecek tabii ki. E, az önce bahsettim, 40, 43. madde kıyıların korunması, hı hı. 45. madde tarım alanlarının korunması, 63. madde kültür varlıkları ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili devlete verilen görevler var. Bütün bu yasa e, anayasa maddeleri e, sanki bir e, yasanın bir maddesiyle tamamen yok sayılıyor, e, yok sayılıyormuş gibi, gibi. Hı -hı. gibi düşünülüyor ama e, açıkçası e, böyle bir düşünce varsa Hı -hı. ve bu şekilde uygulanacaksa bunun anayasaya aykırı olduğu çok açık. Hı -hı. E, Hı -hı. Anayasa Mahkemesi bu yönde bir inceleme yapacak olursa e, kanunun en büyük e, bence e, aykırılığı bu. Her yerde uygulanacak olması. Evet, belki bir ihtiyaç olabilir. Bu da tartışılabilir. Bir imar barışına, imar affına ihtiyaç hmm. var mıydı? Ama bu kadar yıkıcı etkileri olabilecek bir yasa maddesiyle e, çala kalem e, hızlıca bir torba yasa e, içindeki bir maddeyle bütün bu analisa hükümlerini e, hmm. bir tarafa bırakmak mümkün değil. Üstelik de galiba süresi de uzatılabiliyor. Ee, tabii bir yani. yıl daha uzatma hmm. hakkı var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ee, bu... E... O da net değil. Yani neyi ne ne uzatılıyor? Mi? Yani bu evet. arada başvuru yapılan... Başvuru süresi hmm. uzatılabilecek. Tövendim. Evet. Başvuru süresi. Yani demin Alp çünkü <gülüyor> adalarda <gülüyor> olabilecek yıkımdan bahsetti. Yani <gülüyor> uzatma demek aslında bugün Evet bu, tabii, tabii Daha fazla sonra... yer şeye olsun. Ha, başvuru süresi mi uzatılıyor yoksa de başlangıç süresi mi uzatılıyor? Çünkü şimdi... 2017 2017 aralığına kadar olan e, usulsüzlükleri kapsıyor. Evet. Onu mu uzatacaklar yoksa başvuru süresini e, onun uzat e, değil çok, mi? Onun uzatılması çok çok sakıncalı olur. ki şu evet. anda temel, temelini atmış, başlamış inşaatı. Evet. E, hatta bundan sonra başlayacak olanlar imar affından faydalanacağım evet. deyip yani evet. bu kaçak Korkma yapılaşmayı çok... teşvik evet. Evet, eder. Tabii. Böyle. şimdi bizim bir de bir sorumuz var. Adalı olarak şey ettiğimiz biraz önce de konuştuk Asıl ile hep konuşuyoruz. Şimdi adada bir şey var. Lido binası var. Bu Lido binasının Aykırılıkları tespit edilmiş durumda mahkeme kararıyla, idare mahkemesi kararıyla. ile sonra bunu belediye şey ediyor. itiraz ediyor o itiraz danıştaya gidiyor, danıştayda, Diyelim aşağı yukarı böyle bir şey danışta ya yıkım, yıkım, yıkım kararı dönüş. alıyor. Yani, Şimdi evet, bu mahkeme bu, yıkım kararını onaylıyor. onaylıyor. Hı hı. Şimdi bu böyle somut e, bir olayda bu, ne olur? Bu kanunda e, yapı kayıt belgesi verilmesinin iki sonucu var. E, i̇şte elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerden faydalanma. Diğeri de e, i̇mar Kanunu uyarınca ilgili idarelerin, belediyelerin verdiği yıkım kararları ile para cezalarının e, iptali. E, ancak bir mahkeme kararı varsa, bir kesin hüküm dediğimiz bir mahkeme kararı varsa, bunların uygulanmayacağına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş. Hı hı. E, bu koşullarda yasanın bu haliyle e, daha önce dava açılmış ve yargı kararıyla imar mevzuatına aykırı olduğuna karar verilmiş. Yıkımına ilişkin bir kesin hüküm verilmiş yapılarda. Bu yasanın uygulanmaması gerektiğini, eğer uygulanacaksa buna ilişkin açık bir düzenlemeye yer verilmiş olması gerektiğini düşünüyorum ben. Hı. Hukuken doğru Güler. olan bir düzenleme Hı. bu olurdu ama burada bunu burada çünkü belediye mi diyor? Belediyenin yıkım kararları Hı. iptal edilir diyor Hı. ama bir e, Mahkeme i̇dare kar mahkemesi ne? kararı varsa bu konuda bu kararın gerekçelerinin gözetilerek e, işlem yapılması biz gerekir. Bu, biz bu biz bu yoruma dayanarak <gülüyor> çalışırız. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hı, teşekkür ee, bu e, çok değerli, aydınlatıcı ordum. görüşleriniz için ee, biliyorsunuz sayın dinleyiciler <gülüyor> bizim e, Facebook'ta. Ee, başka nelerde var Facebook sayfasında Facebook sayfamız var Bu, Ayrıca bunları podcast olarak da izleyebiliyorsunuz. Ee, Dünya Mirası Adalar Olarak Açık Radyo'nun Podcast'inden izleyebiliyorsunuz Oralardan da bugünden e, Tam kulağınıza yerleşmemiş Şeyler varsa yazılı olarak da Görebilirsiniz Sesli olarak da dinleyebilirsiniz Destekçimiz yönetim, var. Destekçimiz var. Önce Selahattin'e hmm. teşekkür ediyorum bizi zamanında güzel yönettiği için. İkincisi de destekçimiz Sayın sevgili Çağatay Anadolu'ya teşekkür ediyoruz. Deryan'da hoşça kalın. Selamları vardı bu <gülüyor> arada. <gülüyor> tamam. Ondan evet. Ondan hoşça kalın. Yani. Teşekkürler.